da kâmil bir mürşi son derece teslimiyet içerisinde olan bir müridini imtihan için görevlendirir. Bağdat'ta birinden 40 altın alıp gelmesini söyler. Mürid yolun sonuna geldiğinde ne adres ne isim hiçbir bilmez. Bilmediğini fark eder. Git 40 tane şey al gel. Hocam nereye gidiyorsun? Kimle alıyorsun? sormak aklına gelmemiş. Zavallı. Mürit. Mürit yolun sonuna gelmiş, aklına geliyor. Basra'ya girecek. Eyvah diyor. Kime gidecekti? Adres. Kendi sormayı akıl etmedi. Efendisi de söylemedi. Sonra bir hikmeti vardır der. Bağda girer. İlk konaklama yerinde. Dinlenmekteyken bir yanına yaklaşır. Sen Basra'da şu zatın müridi değil misin de? Evet. Diyor müyür. Sen nereden biliyorsun? Şaşırırsın. Nasıl bildin? diye sorar. Yani taçup etmeyin ha böyle şeyler oluyor. Bizim gibi adamlara bile oluyorsa. Ömer burada mı? Bu. Ömer burada mısın? Nereye gitmiştik bir adamla bizi karşıladı. Hoş geldin diye adres yok. yok. Hatırlıyorsun değil mi? Bittis miydi? Evet. Yani siz de yaşayabilirsiniz bunları. Ya, yaşanmış bir hadise vardı. Onun için işaret ettim. Ya olacak şey mi falan demeyesiniz diye. Seni bekliyorum diyor adam. Yani bendeki emanetleri bir an önce sahibine tebliğ etmek istiyordum der ve kırk altını çıkarıp verir. Bütün bu olaylardan Allah elinin işini akıl süremezler emaneti alıp geriye döner. O zat emanetleri alır geriye döner. Bir bahçenin dibinde dinlenirken bir kadın sesi bütün cazibesiyle kendini çağırır. Büyük kendini yoklar, istifa eder. Kalkıp gitmek ister. Kadın adeta şeytan gibi damarlarından kalbine bütün fethanıyla, fethanıyla onu cezbeder. Görüntüsüyle zehir loklarını hortum uzatmıştır. Kalbini ifsat eder. İradesini kaybeden mürit azalarına hakim olamaz ve davete icabet eder. Bütün değerlerini kaybeder. Şehvet elinde beyninde, kalbinde ne varsa silip götürmüştür. Hafizan <gülüyor> Allah ve Yak. Allah'ın meclinden şer'in nisa, Allah'ın meclinden belâ'in nisa, Allah'ın meclinden Hazretleri üç defa böyle Allah'a sığmış. Boşuna değil tabi. Ele bir fettan şeklinde bir şey kan kullanına gelip o zaman gerçekten mürit iradesinin el teslim edeni şaşır. Şaşkına dönebilir. Tam bu sırada gayetten uzanan bir el, bir tokat akşeder Aklı başına getirir. Anlar. Bu teslim olduğu elin yüzündeki izleri kalbin elektriklenmesine sebep olmuştur. Kendine gelir. Kendini toparlar. Daha fiili zinaya varmadan gerisin, geriye korktuğu gibi toparlar kendini kaçar. Soluğu mürşidin huzurunda alır. Mürşid işte evlat der. Müride senin baştaki halin muhit ve muvahhittir. Tam teslim olmuşuz. Yani. Sen baştaki halin mühittir, teslim oldun, herhalde teslim ettin, güzel gittin. Vazifeni yaptın. O uzat da muvahhitti. O da efendim, ya acaba şöyle mi böyle mi demeden kalbi noktada vaffu kaldı ve teslim oldu, geleni yaptı. Müşrit de işte budur diyor. Senin en dara zora düştüğün bir zamanda işte bir taraftan bu nitelikte kimisine rüyada kimisine hakikatte müdahil olabilir Allah'ın inayeti ve lütfuyla. Allah dilemedikten sonra hiçbir şey yapamaz tabimüşt. Işte. Peygamberimiz öyle değil mi yani? Peygamberimiz diyor ki Allah dilemedikten sonra önümüzü göremeyiz. Ama nasıl ki Allah celle celalühü peygamberlere hakikatları anlatmak ve hakikati göstermek için peygamberlerini mucizelerle donanımlı kılmış. Harikulade halle göstermesine de imkan tanımış. Allah dostlarına da velayet makamında kerametleri e, mübah kılmış. Yani keramet göstermelerine imkan vermiş. Onun için Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var. Velayet, nübüvvetin delili olduğu gibi keramet de mucizenin delilidir. Yani bir bakıma nübüvvetin gereği mucize ise velayetin gereği de keramettir ki Allah onun vasıtasıyla gerçek mürşitleri irşat makamında görevlerini harfen yapabilirsinler. İşlerini kolaylaştırıyor yani canım. Evet. İnnailayte alfati.